Vay diyen oldu mu ben gelirim. E söyle bakayım nereden gelir nereye gidersin diye sormuş. olan. Vay dedeciğim e, dağdan odun kesmekten geliyorum. E, bu odunları satıp yaşlı anacığımla ikimiz karnımızı doyuracağız. Elime diken battı da vay dedim sizi rahatsız etmek istemezdim yoksa. Demiş bunun üzerine vay dede. Aferin sana.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 Demiş ve tavuğu verip kaybolmuş. Keloğlan sevinçle eve gelmiş. Annesi... Oğlum hani odunlar beni aç mı bırakacaksın? <gülüyor> deyince Keloğlan... Ben seni hiç aç bırakır mıyım canım anacığım? Bak vay dedi bu sefer bir tavuk verdi. Dur bakalım hüneri nedir? Yumurtla tavuğum yumurtla. Der demez tavuk altın yumurtlamaya başlamış.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 annesi o kadarcık iğne bize ne yapsın deyince Keloğlan... olan <gülüyor> şimdi görürsün... batır iğnem batır ay ay of of ay e demiş annesi söylediğine bin pişman olmuş ve iyi ama bu iğne insanın canını yakıyor karnını doyurmuyor ki <gülüyor> sen keyfine bakan anacığım... biz şimdi onun sayesinde hem ocağımıza hem de altın yumurtlayan tavuğumuza kavuşacağız sen hele komşulara git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 diyip mutfağa gitmiş. Hırsız kötü komşu... ...hemen batır iğnem batır der demez... ...iğne ocağa çalan kötü komşuyu delik deşik etmiş. Aman ne olur durdurun şu iğneyi diye yalvarıyormuş. Kapının arkasında saklanan Keloğlan çıkıp... <gülüyor> ne haber durdururum durdurmasın ama... ...bir şartla bizden çaldın o ocağı verirsen. Demiş... Vermez olur muyum vereceğim tabi ne olur dur dur deyince Keloğlan... Hadi bakalım peki peki batırma iğnem batırma demiş. Ocağını almış şimdi sıra altın yumurtlayan tavukta deyip onu çalan komşuyu da çağırmışlar. Annesi ona da... Gördün mü komşucum oğlum bana altın iğne getirdi e ben gidip sana bir kahve yapayım aman batır iğnem batır demeyesin diyerek mutfağa gitmiş... İğneyi de altın yumurtlayan tavuk gibi zannederek Batır iğnen batır der demez iğne her tarafına batmış Aman komşu yetişin Durdurun şu iğneyi deyince Keloğlan çıkıp Altın yumurtlayan tavuğumu verirsen durdururum Demiş Kadın tövbeler olsun hemen getireceğim deyince olan. Anlaştık mı? Hadi bakalım ben de durdurayım. Batırma iğnem batırma. Deyip ocağını da altın yumurtlayan tavunu da almış. Karınları acıkınca pişir ocağın pişir demişler. Parasız kalınca yumurtla tavuğum yumurtla demişler. Biri kötülük etmek isteyince de batır iğnem batır demişler.